Elhamdülillahi Rabbil Alemin Ve salatu ve ala eşrafil enbiyai vel mursalin Nebiyyina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecma'in Allah'a hamd Rasul Muhammed sallallahu aleyhi ve selleme Onun ailesine ve ashabına Kıyamete kadar onların yollarına uyanlara salat ve selam ettikten sonra İmam Muhammed İbni Abdülvahab Rahimahullah Keşfü Şubuhat isimli Risalesinin sonunda diyor ki Vel nakhtimil kitabe Kitabı bitirelim Kitaba son verelim Bizikri ayetin azimetin Muhimmetin Mühim Azim bir ayeti zikrederek Mühim ve azim Bir ayetten bahsederek Kitabı bitirelim şu hem o bu zamana kadar geçen konulardan aslında anlaşılan velakin ancak nufridu laha'l kalame li'zmi şenha önemine binaen önemiyetinin büyüklüğüne öneminin büyüklüğüne binaen onunla alakalı sözü müstakil olarak müstakil olarak onunla bahsetmek için diyor ki müellif rahimahullah kitabımızı bu zamana kadar batıl ehlinin tevhid etrafında oluşturdukları, ortaya koydukları ileri attıkları şüphelere cevaplar verdikten sonra bu risaleyi büyük, azim bir meselenin ile bitirelim elimizdeki nuskada bir zikri ayetin diyor bir ayetin zikriyle büyük mühim bir ayetin zikriyle diyor. Ancak diğer nüshalarda bir zikri mes'eletin azimetin büyük azim bir mesele diyor ki Allahu alem o daha uygun. Kitabı şimdiye kadarki geçen konular içerisinde hususi olarak kendisine değ değinilmemiş olsa da anlaşılan büyük bir meseleyle bitirelim. Şimdiye kadar anlaşıldı. Konuşulan konular arasında ama meselenin ehemmiyetine binaen, önemine binaen, büyüklüğüne binaen bu hususta özel olarak, müstakil olarak bundan bahsetmek lazım. Meselenin büyüklüğüne binaen ve bu hususta çokça hata yapılıyor olduğu için. Yani şimdi size bir mesele zikredeceğim diyor müellif rahim Bu kitabın sonunda kitaba bu meseleyi zikrederek son vereceğim. Aslında bu mesele kitabın bu zamanki bu zamana kadar olan bahisleri arasında selpiştirilmiş bir şekilde vardı. Sözlerin açık zahirlerinde, mantıklarında yok idiyse de mefhumunda bunlar vardı ve biz bunun önemine binaen ve bu konuda çokça hata yapılıyor olmasına binaen bununla alakalı hususi bir mesele olarak bunu gündeme getirelim. Fe ve diyoruz ki, deriz ki, la hikâfe, ihtilaf yok ki, anlaşmazlık yoktur ki. Annet Tövhide, Tevhid la buda an yikûn bil qalbi, wal lisani wal amal. tevhidin kalple, dil ile ve amel ile gerçekleştirilmesi hususunda, tevhidin bunlardan oluştuğu hususunda bir ihtilaf yoktur. Yani tevhid kalpte, dilde ve azalarda olan şeylerin bir araya gelmesiyle ortaya çıkar ve bu konuda bir ihtilaf yoktur. Yani ehli sünnet ve cemaat arasında, ehli sünnet ve cemaat arasında tevhidin bu üç şeyden oluştuğuyla alakalı bir ihtilaf yoktur. Tevhid dediğimiz burada dinin kendisi. İman da dediğimiz zaman, tevhid de dediğimiz zaman, din de dediğimiz zaman. Bunlardan hepsinden kastedilen şey aslında aynıdır. İmanın tanımını biz yaparken akide meselelerinde, akide bahislerinde Ehl-i Sünnet ve Cemaate göre imanın kalple, dille ve, am ve amellerle oluşan. Bu üçünün bir araya geldiği zaman, bu üçü bir araya geldiği zaman oluşan, meydana çıkan, ortaya çıkan bir şey olduğunu söylüyoruz. Aynı şekilde tevhid de bunun gibi. Zira iman tevhid sözümüzün Tevhid, tevhid ile kastettiğimiz hakikatin aslında Allah Tebarek ve Teala'nın kitabında tevhidten daha çok sıklıkla dile, dile getirdiği karşılığı. Bundan dolayı tevhid ve iman sözümüzün arasında aslında bir fark yok. Ehli i sünnet vel cemaat indinde bu konuda bir ihtilaf yoktur. Yani tevhid kalb ile olmalı ve dil ile olmalı ve ameller ile olmalı. Bunların üç bir araya geldiği zaman ancak tevhid olur. Bu meseleyle imanın tanımı ile alakalı daha önce derslerde bunlardan bahsettik. Ehli sünnet vel cemaat imanın tanımını yaparken, imanın hakikatini anlatırken bunu şöyle formüle etmişler. Şöyle bir formül getirmişler. İman beş tane nun'dan oluşur demişler. Beş tane nun. N harfi yani. Beş ne. Demişler ki bu beş tane nun nedir? Şunlardır. İman İ'tikadun bil cenân. 1. nun burada. İtikadun bil cenan. Nerede nun? Cenan'ın sonundaki nun. Ne? Cenan kalp demek. Kalbiyle itikad etmek. Bu 1. nun. Sonra demişler ki: "Vekavlun bil lisan." Bunu gördünüz mü? Sonunda. Lisan'ın sonundaki. Vekavlun bil lisan. Sonra "ve amelun bil erken Ve erken ile yani azalar ile amel etmektir. Bu üç tanesi imanın hakikatiyle alakalı bu üçne. İki tane daha ne? Nun ilave etmişler buna. Demişler ki Yezidu rahman, Rahman'a itaat etmek ile artar. Ve yankusu billi isyan. isyan ile de ona karşı gelmekle de ne yapar? Eksidir. Kaç tane oldu? Beş tane. Ehl-i sünnet ve cemaat indinde imanın hakikati işte bu. Beş nun ile ifade edilen meseledir. Tevhid de aynı bunun gibi. Kalb ile iyi itikad edilmesi lazım. Cenan ile lisan ile ihbar edilmesi, konuşulması, söylenilmesi lazım. Ve erkan ile yani azalar ile, organlar ile tatbik edilmesi, amel edilmesi lazım. Fein ihtelle şey'un minhada. Eğer bu üçünden biri olmazsa, bu üçünden biri ihlal edilirse, bu üçünden birisine halal gelirse yani kalbiyle itikat, dil ile ikrar veya azalar ile amel etmeden bu üçünden birinde bir ihlal oluşursa, bir halal meydana gelirse, lamiye kunir rajulu muslime'n kişi bu ihlal bu ihlal ile beraber Müslüman olmaz. Kişinin Müslüman olması için, mümin olması için, muvahhid olması için, iman sahibi olması için, şer'i anlamda bu üçünün de onda cem olmuş olması lazım. İtikad olacak, kalpte, dilde ikrar olacak ve amellerde, ağızlarda erkanda amel olacak. Dilde, kalpte itikad olacak. İmanın nelere in inanılması gerekiyorsa, tevhide nasıl itikad edilmesi gerekiyorsa bu itikad olacak. Bu icabi bir şat. Yani bulunması gereken şey. Bunların her birinde bulunması gereken şeyler olduğu gibi bir de Kaçınılması gereken yani bulunmaması gereken menfi şartlar da var. Kalpte itikad olacak, tevhid ile alakalı, iman ile alakalı, iman esasları ile alakalı ve bir de ne, ne olmayacak? Bu itikadı bozacak, küfri bir itikat olmayacak. Dilde bu itikad ikrar edilecek, sonra dilde insanın bu itikadı bozacak bir söz, kelime, bir şey dilden saldır olmayacak. Erkanlarla da, azalarla da, organlarla da bu imanın gereği yerine getirilecek. Bu imanı bozacak amellerden de icitinab edilecek, sakınılacak, kaçınılacak. Öyleyse iman kalple, dille ve azalarla olduğu gibi küfür deneylerle olur. Yine kalple, dil ile ve azalarla olabilir. Kalpte, dilde ve azalarda iman olması lazım kalpte, dilde ve azalarda küfrü gerektirecek hallerden ictinab edilmesi, sakınılması lazım. Yani onların olmaması lazım. Eğer bu üçünden bir tanesi ihlal olursa, kişi bunlarla Müslüman olmaz. in عَرَفَتْ تَوْح۪يدَ Bir kimse tevhidi bilse وَلَمْ yamel بِه۪ ama bildiği halde onunla amel etmese tevhidi bilse Onunla amel etmese فهو kafirun muanid. Bu kimse inatçı bir kafirdir. İnatçı bir kafirdir. Tevhidi biliyor. Buna itikat da ediyor olsa. Kalbiyle ikrar edip buna itikat da ediyor olsa. Eğer bu bildiği tevhidin gereğiyle amel etmiyorsa bu kimse muanid bir kafirdir. Kefirun ve İblis ve Firavun, iblis ve onların benzerleri gibi. Zira firavun da, iblis de Allah Subhanahu ve teala'yı biliyorlardı. Kalplerinde bunu kabul ediyorlardı. Bunu ikrar ve tasdik ediyorlardı. İblisin bildiğini, tasdik ettiğini zahir apaçık bir şekilde Rabbimiz tebareke ve teala'nın bize anlattığı kıssadan biliyoruz. İblis dediğimiz bu kişi, bu zat Yüce Allah tebareke ve teala ile karşılıklı konuştu. Allah'ın büyüklüğünü, azametini biliyordu. Buna rağmen kafir oldu. Hangi sebeple? İman etmediği için mi? İkrar etmediği için mi? Tasdik etmediği için mi? Hangi sebeple? Amel etmediği için. Hem kalbi hem, hem kalbi ameller ile, hem de azaların amelleriyle. Yani iblisin kafir olma ciheti, küfür olma ciheti imanı bilmemesinden değildi. Tevhidi bilmemesinden değildi. Ona inanmamasından, tasdik etmemesinden değildi. Neydendi? Ona iltizam etmemesinden. Ona inkiyad etmemesinden. Tevhide imana boyun eğmemesinden. İşte böyle oluşan bu şekilde oluşan küfre iba ve istikbar küfür deniliyor. Biliyor, inanıyor, tasdik ediyor, ikrar ediyor. Ancak inkiyad edip buna boyun eğmiyor. Kibirlenerek, büyüklenerek işte bundan dolayı alimler buna istikbar küfür demişler. Veya iba küfür, yüz çevirme küfür, büyüklenme küfürü. Eba ve stekbara, Yüce Allah buyuruyor onun hakkında. Eba ve stekbara, ona yaptı, yüz çevirdi, büyüklendi. Ve kâne kâfirin ve kafirlerden oldu. Hangi cihetle? Büyüklenme ve yüz çevirme cihetiyle. İnkiyat etmediği için, iltizam etmediği için, imana boyun eğmediği için. Yoksa bilmediği için değil. İblis böyle. Firavun da mı böyle? Evet firavun da böyle. Firavun da kal, kalben, kalbinde yakinen Allah Tebareke Teala'yı biliyordu. Kendisinin onların Rabbi olmadığını en başta kendisi biliyordu. Ben sizin en yüce Rabbinizin derken bu sözün yalan olduğunu bal gibi bilen ilk kişi aslında kendisiydi. Kendi onları yaratmadığını, kendisinin de yarat, yaratılmış olduğunu biliyordu. Allah ve Teala'yı biliyordu ve Rabbimizin ifadesiyle bunu yakinen biliyordu. Allah buyuruyor diyor ki: "Vacehadu biha ve isteyqanatha enfusuhum." Onu inkar ettiler. Allah'ı inkar ettiler. Neyden sonra "ve isteyqanatha enfusuhum" nefislerinde, içlerinde bunu kesin kes, inen bildikleri halde. Yakin bir bilgiyle bunu bildikleri halde inkar ettiler. Neden dolayı? Zulmen ve uluvva. Zulm ve büyüklenerek yüzünde büyüklük taslayarak. Yoksa Firavun'un küfrü de bilmemekten, tasdik etmemekten, ikrar etmemekten kaynaklanan bir küfür değildi. Büyüklendiği için, zulüm ettiği için, istikbar ederek, kibirlenerek küfre düştü. Belki diğer küfür önderlerinin birçoğu da böyleydi. Nebi sallallahu aleyhi ve sellem zamanındaki yaşayan şirk önderlerinin de birçoğu böyleydi. Mekke müşrikleri arasında Allah Resulü sallallahu aleyhi ve selleme iman etmeyenlerin Birçoğu da böyleydi. Hasetlerinden dolayı, inatlarından dolayı, büyüklendikleri için. Nebi sallallahu aleyhi ve sellemin peygamber olduğunu bildikleri halde. Bunun en en meşhur örnekleri hangileri? Yahudiler. Medine'de yaşayan Yahudiler. Nebi sallallahu aleyhi ve sellemin gel, geleceğini kitaplarından bilen müşrik Araplara karşı onunla övünen, onu onunla te, onları tehdit eden işte akhir zaman peygamberi gelecek. Biz de ona iman edeceğiz ve, ve ve onunla beraber sizin hesabınızı göreceğiz. Sizin işte haddinizi size bildireceğiz diye Nebi sallallahu aleyhi ve sellem'in zuhurundan önce onlara bunu ilan ediyorlardı. Ama o gönderildiği zaman onu çocuklarını tanı, tanı tanıyor gibi tanıdıkları halde çocuklarını tanıdıklarından daha iyi tanıyor oldukları halde iman etmediler. Kibirlerinden dolayı, hasetlerinden dolayı yani Yahudinin Allah Subhanahu ve teala'nın onu seni çocuklarını tanı, tanıdıkları gibi tanırlar dediği Yahudiler. Nebi sallallahu aleyhi ve sellemin Allah'ın Resulü olduğunu bilmiyorlar mıydı? Biliyor. Biliyorlar. Kalpleriyle bunu tasdik etmiyorlar mıydı? Ediyorlardı. Bu bilgi bu demek. Bunu içlerinden ikrar ediyorlar mıydı? Evet ediyorlardı. Peki neden kafir oldular? İşte boyun eğmedikleri için. İlkizam etmedikleri, inkiyad etmedikleri için bunu kalbi kalben... Ve azalarla amele dökmedikleri için. Yani öyleyse bir kişi kalbiyle tevhidi biliyor olsa bunu kabul ediyor, iman ediyor, ikrar ediyor olsa sonra bunlarla, bununla amel etmiyor olsa bu kimse işte Firavun gibi, İblis gibi, o Yahudiler gibi, o müşriklerin önderleri gibi muannit bir kafir olur. İnatçı bir kafirdir. Kalbiyle ikrar etmesi, tasdik etmesi, iman etmesi mümin muahid olmasına yeterli değildir. Diyor ki İmam rahimehullah. Ve haza yaglat fihi katirun İşte bu mesele insanlardan birçoğunun hata ettiği bir meseledir. İnsanlardan birçoğu burada hata ediyorlar. Burayı anlamıyorlar. ne? İnsanlardan birçoğu diyorlar ki, "Haza hak." Evet, bu söyledikleriniz doğrudur. Yani biz onlara imanı beyan edince, tevhid'i beyan edince, bunun zıddı olan şirki beyan edince teorik olarak Kitap üzerinde delillerle bunu görünce diyorlar ki evet. Bu söyledikleriniz doğrudur, haktır. Ve nahnu Evet biz bunu anlıyoruz. Bunun doğru olduğunu anlıyoruz. Bunun tevhid bunun şirk, kurafi olduğunu anlıyoruz. Ve neşhedü ennehu'l hak. Ve bunun hak olduğunu aslında şahitlik de ediyoruz. Yani içimizden bunu kabul ediyoruz. Walakin la nakdiru Ancak bunu yapmaya, bunu uygulamaya, bunun amel etmeye gücümüz yetmez. Bunun amel edemeyiz. Bunu tatbik edemeyiz, bunu uygula, u, uygulayamayız. Wa layyjuzu inde ahlı beladına, bizim memleketimizin halkı arasında illa men muafakahum, onlara muvafakat edenden başkasını, onlara muvafak eden şeylerden başkasını yapmak, başkasını uygulamak, tatbik etmek mümkün değildir. Uygun değildir, uygun olmaz bu, doğru değildir, caiz değildir. Wa qayra delikem in ve bunlar dışında başka özürler ile söylüyorlar. Yani insanlardan bir topluluk var ki bunlar az değil Teorik olarak Allah'ın kitabından Nebi sallallahu aleyhi ve sellemin sünnetinden Tevhidin burhanlarını Hüccetlerini beyan ettiğimiz zaman Bunları gördükleri dinledikleri zaman Anlıyorlar Ve diyorlar ki evet bunlar doğru Evet böyle bu doğru Biz bunu kabul ediyoruz Aslında kendimiz bunu içimizde böyle itikad ediyoruz Ama gel gör ki ne yapalım Bununla, bununla amel etmemiz mümkün değildir bir özür, ortaya bir özür koyuyorlar Bunu amel etmemiz mümkün değil bunu ortaya koymamız mümkün değil bunu ilan etmemiz mümkün değil zira bizim yaşadığımız yerde içinde bulunduğumuz toplulukta halk arasında bunları dillendirmek uygun olmaz onlar bunu bizden kabul etmezler bizi defe koyarlar bizi aforaz ederler reddederler artık bizden bunu dinlemezler ve bunun dışında bir süre özürler ister bu reddedilme korkusu olsun ister terk edilme korkusu olsun İster ellerinden makamlarının, mevkilerinin alınmak, alınması korkusu olsun. Bunun gibi bir sürü özürler. Bunları söyleyen insanlar bugün aramızda bile varlar. Bugün aramızda bile varlar. Bu aşırı kabirperest, şirkte guluv etmiş bazı tarikatların mensupları arasında ilahiyat profesörleri var. Tanıdığım birisi onlardan bana, onlardan birisinden şöyle dediğini aktardı. Bir ilahiyat profesörü. Bu aşırı perest tarikatların birisine mensup. Ona dedim ki diyor yahu yani siz tamam yani böyle inanıyor bu halk bunlar bu tarikatlara bu hocalara bu işin başında gaz adam cahil olduğu halde bu kadar kitleler bunun peşinden gidiyorlar. Yahu siz de mi? Yani siz ilim okuyorsunuz, ayetleri görüyorsunuz, alimlerin sözlerini görüyorsunuz. Deyince ona şöyle cevap vermiş. Yahu ne yapalım? İlkokul, ortaokul, liseyi bunların yanında okuduk. Onların yurtlarında kaldık. Üniversitede bize bunlara kuttular Bize onlar burs verdiler. E şimdi mesleğimiz yine bunların sayesinde etrafımızda insanlar var. Ne yapalım şimdi bu kadar sene bunların içinde kaldık. Şimdi çıkıp da ya bunlar hurafedir mi diyelim. Birisinin bunu bu şekilde dile getirdiğini tanıdığım bir ilahiyat çevresinden birisi bana böyle aktardı. Yani bunlar aramızda yine varlar. Diyanet camiası içerisinde de bunlar var. İmamlar hocalar arasında da varlar. Teorik olarak bunlara inanıyorlar, kabul ediyorlar, anlıyorlar. Belki bizim kadar kesin açık ifadelerle tevhid ve şirkin arasındaki ince çizginin bu olduğunu söylemeseler de bunların hurafe olduğunu, yanlış olduğunu söylüyorlar kendi içlerinde. Ama bunun amel etmeye gelince, bunu ortaya koymaya gelince, subhanallah işte bu halkın içerisinde bu mümkün değildir. Ortalığı karıştırmaya lüzum yok diyerek aslında kendi nefislerine, mansıplerine, makamlarına, belki amellerine, vazifelerine olan endişelerinden dolayı bununla amel etmiyorlar. Bir kimse aynı bu şekilde. Tevhidi bildiği halde, onu kabul ettiği halde bununla bu özürlerden bir tanesi sebebiyle amel etmiyorsa buna inkiyat etmiyor, buna boyun eğmiyorsa bu kimse Firavun gibi, iblis gibi inatçı bir kafirdir. Zira tevhidin yerine gelmesi için kalp ile ikrar, dil ile kalp ile itikad, dil ile ikrardan başa bir de ne lazım? Erkan ile azalar ile amel etmek lazım. Ve gayre zâlike minel aizâ. Ve bunun dışında Başka bir sürü özürler söylüyorlar. Ve lem ya'rif miskin diyor ki İmam ol. Halbuki bu miskin bilmez ki bu miskin bunları diyen evet biz bunun hak olduğunu biliyoruz, doğru olduğunu biliyoruz ama ne yapalım? Diyen bu miskin bilmiyor ki enna galibe kufri küfür imamlarının aslında galibi ekserisi çoğunluğu ya'rifun el hak ne yapıyorlardı? Hakkı biliyorlardı. Yani sizin bildiğiniz gibi. Onlar da hakkı biliyorlardı. وَلَمْ yetrukuhu Bu hakkı bilmelerine rağmen onu terk etmelerinin yegane sebebi şuydu. اِلَّا لِشَيْءٍ min الْاَعْدَابِ İşte sizin böyle ortaya koyduğunuz özürler gibi böyle özürler sebebiyle böyle özürler ortaya koyarak bu hak ile amel etmeyi bir kenara bırakıyorlar, terk ediyorlar. Yani küfür önderlerinin birçoğuyla siz burada aynı noktada Birleşiyorsunuz. Onlar da biliyorlardı. Tasdik ediyorlardı. Kalpleriyle ikrar ediyorlardı. Ancak bunu işte sizin ortaya koyduğunuz özürler gibi bazı özürlerle veya bunlar dışında makbul olmayacak özürlerle amel etmekten imtina ediyorlar, geri duruyorlardı. Keme kâle Allah teala'nın buyurduğu gibi Allah'ın ayetlerini az bir ücret karşılığında, az bir karşılık Az bir karşılığa ücrete sattılar. Allah'ın ayetlerini az bir ücrete satanlar, bu kimseler. Allah'ın ayetlerini az bir ücrete sattıkları için kafir olan bu kimseler. Bu sattıkları ayetlerin Allah'ın ayetleri olduğuna iman etmiyorlar mıydı? Bunu bilmiyorlar mıydı? Peki neden kafir oldular? Az bir ücret karşılığında bunları değiştikleri için. İşte o az bir ücret, sizin de onların da ortaya koydukları bu özürlerdir. Bu özürlerdir. Halkı kışkırtmayalım. Ortalığı karıştırmayalım. Aman makamımız mevkimiz gitmesin. Kimse bunu açıkça böyle söylemez ya. Makamımız mevkimiz elimizden gitmesin. Etrafımızda insanlar dağılmasın. Bizi arkalarına dönmesinler. Ve belki onlar içerisinde hakkı gördükten sonra söylemeye bunu söylemelerine mani olacak en büyük şey şu. E peki madem öyleydi de bu zamana kadar bunu neden söylemediniz? Değil mi? Öyle diyecekler. Şimdi düşünün yıllarca insanları İnsanların şirkine göz yummuş. Onların Allah'ın dışında başka ilahlara yalvarına göz yummuş. Birisi çıksa desek ki bu yaptığınız şirktir. Ona diyecekler ki, yahu bu zamana kadar neredeydin? Bu kadar insan şirk koştu. Bu kadar insan bu şirk dediğin akide üzere öldü. Belki bundan korktukları için. Ve bunlar dışında başka özürlerle ki o, o özürlerin ismi işte Rabbimizin kitabında ne olarak zikredilmiş? Az bir karşılık. Az bir karşılık. Onlar bunu özür denle diyorlar. Halbuki Bununla amel etmemeleri karşısında az bir karşılık. Ve gayri zâlike minel âyet. Ve bunun dışında başka ayetler. Ke te'ala Ya'rifûnehu kema ya'rifûne ebnâ'ahum. Onu çocuklarını tanıdıkları gibi tanı, tanıyorlar. Nebi sallallahu aleyhi ve sellemi Abdullah'ın oğlu Muhammed'i aleyhisselatü vesselam onun Allah'ın elçisi olduğunu akhir zaman peygamberi olduğunu ismiyle, vasfıyla Yaptıkları hareketi, hareketleriyle, amelleriyle etrafındaki ashabıyla Allah'ın peygamberi olduğunu kendi çocuklarını tanıdıkları gibi, bildikleri gibi biliyorlardı. Ve geldiler Nebi sallallahu aleyhi ve sellem bunu da bunu böylece de itiraf da ettiler. Evet dediler biliyoruz. E peki neden iman etmiyorsunuz? Dediler ki korkuyoruz ya sana iman edersek Yahudiler bizi öldürür dediler. Oğlunun Nebi sallallahu aleyhi ve sellem'in önünde Şehadet getirip Müslüman olmasına göz yuman Yahudi'nin halini bir tasavvur edin. Çocuk hastalanmış ölüm döşeğinde. Babası Yahudi. Çocuk da Yahudi. Nebi sallallahu aleyhi ve sellem onu ziyarete gidiyor ve diyor ki La İlahe illallah de çocuğa. Yahudi çocuk. Babası da Yahudi. Müslüman olmamış. La İlahe illallah de diyor. Çocuk da babasına bakıyor. Yani ondan onay bekler gibi. Babası da diyor ki Atı Ebel Kasım. Ebul Kasım'a itaat et. Onun dediğini yap. La İlahe illallah de. Sen de de, kendisi demiyor. Neden? Bu adam bilmediği için onun peygamber olduğunu. Biliyor, ikrar ediyor, tasdik ediyor. Ama inadından dolayı, hasedinden dolayı, belki korkusundan dolayı, diğer Yahudilerden, mansıbından, mevkisinden, makamından bunu söylemiyor. Ama buna rağmen en azından belki bari oğlum kurtulsun diye onun La İlahe illallah demesine müsaade ediyor. Diyor ki evet Ebu'l Kasım'a itaat et La İlahe illallah. Çocuk da la ilahe illallah diyor ve vefat ediyor. Arkasından Nebi sallallahu aleyhi ve sellem diyor ki onu ateşten kurtaran Allah'a hand olsun. Bak çocuğu ateşten kurtardı la ilahe illallah dedi. Babası kendisi demedi. Bilmediği için mi? İnanmadığı için mi? Hayır değil. Bir özür sebebiyle. İşte az bir karşılık bu özür. bu Talip Nebi sallallahu aleyhi ve sellemin peygamber olduğunu bilmediği için mi iman etmedi? Hayır. Onun dininin hak olduğunu bilmediği için mi iman etmedi? Hayır. Bakın siyer kitaplarında öyle sözleri var ki Ebu Talib'in şiirler söylemiş bununla alakalı. Şiirler söylemiş. Beni davet ettin diyor Ebu Talib. Beni davet ettin ve bana nasihat ettin. Ve ben biliyorum ki beni davet ettiğin din dinlerin en hayırlısıdır. Ebu Ebu Talib'in meşhur bir şiiri var böyle. Davuteni ve la araftu annaka nasih diyor ki beni davet ettinle biliyorum ki sen bana nasihat ediyorsun. Ve beni davet ettiğin din insanların dinleri arasındaki en hayırlı dinler. Peki niye kabul etmedin? Diyor ki: "Velaulel melametu Eğer kınama olmasaydı, kınama korkusu olmasaydı, vahidarum veya bana sövmelerinden endişe etmeseydim, levecteni semhan biza kemubina." Senin bu dinine karşı beni böyle gönlümü açmış bir şekilde kabul etmiş olarak bulacaktım. Yani Ebu Talip'te itikat kalbinde ikrar var mı? Evet var. Tasdik var. Bilgi de var. Ama ne yok? Kabullenme yok. İnkiyat etme yok. Boyun eğme yok. Hangi özürle? Kınanma korkusundan dolayı. Kendisine sövülme korkusundan dolayı. Bu da işte özürlerden bir özür. Özürlerden bir özür. Bunların hiçbir tanesi makbul değildir. Bu özürlerden bir tanesi sebebiyle tevhidi kabul ettiği halde hatta bunu diliyle söylediği halde bunu amel etmeyen kimse işte Firavun gibi, İblis gibi inatçı bir kafirdir. Ebu Talib gibi veya diğer o, o Yahudiler gibi birer kafirdir. Bu birinci suret. Tevhidi bilir. Buna inanır onunla amel etmezse. Bu ne olur dedik? İnatçı bir kafir olur. Diyor ki, fe in amile bit tevhidi amelen zahiran Eğer tevhid ile zahiren amel etse, zahiri amellerle tevhid ile amel etse, onu dillendirse, tevhid, tevhidin Diliyle ikrar ne nasıl olacak? La ilahe illallah dese. Zahiren de bu tevhidle amel etse. Yani Allah Teala'ya ibadet etse. Diliyle de bunu söylese. Wa huve la yefhamu. Ancak bunu yaparken anlamamış ise eğer. Tevhidin ne olduğunu anlamamış ise. Ve la ya'taqid bi kalbihi ve kalbiyle ona itikad etmemiş ise. Zira itikad etmek için önce onu ne yapması lazım. Anlaması, bilmesi lazım tevhidin ne olduğunu bilmemişse, kavramamış, anlamamışsa, dolayısıyla anlamadığı, kavramadığı için doğru şekilde ona kalbiyle itikad etmemişse, bunun yanında amelleriyle, zahiri olarak amel ediyorsa, فَهُوَ munafik Bu kimse nedir? Bu da münafık olur. Zira münafıklar ne yapıyorlardı? Zahiren tevhidle, amel ediyorlardı. Zahiri amelleriyle, amel ediyorlardı. Dilleriyle ikrar, ediyorlardı. La ilahe illallah Muhammedun Resulullah diyorlardı. Namazda kılıyorlardı. Zahiri amellerini yerine getiriyorlardı. Allah'a ibadet ediyorlardı. Ancak kalpleriyle bu tevhide iman etmedikleri için, kalpleriyle bu tevhide ikrar etmedikleri için, kabul etmedikleri, itikad etmedikleri için onlar münafık oldular. وَهُوَ شَرٌ مِنَ الْكَافِرِ الْخَالِسِ Yani bunlar münafık. Ve münafıklar bunlar halis, asli, orijinal kafirlerden de daha şerlidirler. Yani azalarıyla da amel etmeyin. Tevhidi amel etmeyi de terk eden orijinal kafirlerden daha şerlidirler. Keme Aka Taala yüce Allah'ın buyurduğu gibi innel munafikîne fî'd-dârkil esfel Münafıklar ateşin cehennemin en alt tabakasındadırlar. Bu neden? onların asli yani as asli kâfirler onlardan cehennemde bir üst derecede. Bunlar daha alt derecede. Cehennemin dibindeler bizim tabirimizle. Cehennemin dibinde kimler var? Münafıklar. Var. Münafık ne yaptı? Bakın diliyle tevhide ikrar etti. Amelleriyle zahiri olarak tevhid ile amel etti. Ancak kalbiyle tevhide itikad etmedi. İşte böyle olan kimseye münafık deniliyor. Bu kimse de halis kafirden su katılmamış kafirden yani herhangi bir katkı maddesi olmayan kafirden daha şerli bir kimsedir. Cehennemin endibindedir. İki tane suret burada gördük. Birincisi Tevhide itikad etmiş. Kalbiyle bunu kabul ettiği halde, itikad ettiği halde amel etmeyen. Bu kimse kafir olur. Amel ettiği halde itikad etmeyen. Bu kimse de münafık olarak kafir olur. Bu da münafık olur. Ve hâdihi mes'eletun tavîletun. Diyor ki imam, bu çok uzun bir mesele. Kendisi de, kendisinden sonra gelen evladı, ahfadı, çocukları, torunları ve diğer davet imamları Risalelerinin birçok yerinde bu mesele üzerinde uzun uzun durdular. Burada sadece şu anda kitap bununla ilgili değil. Yani o şüpheleri izale ettikten sonra buraya bir intibahı celbetmek için. Bir dikkat yapma, dikkat çekmek için sadece üzerinden böyle Muru Ural böyle bir kısa bir geçiş yapıyor. Bu çok uzun bir mesele. Tebeyyenu leke izaa taammeltaha fi alsinetinnas. Eğer insanların ağızlarında, insanların söyledikleri sözlerde bunu düşünürsen bu işin hakikati sana ortaya çıkar. İnsanların konuştuklarına bir kulak ver bu konularla. Onların söylediklerini bir dinle. Bu meselenin hakikati senin için ortaya çıkacak. Teramen yarif hak. Zira onlar arasında hakkı bileni görürsün. Hakkı bileni görürsün. Adamı bir bakarsın görürsün ki adam hakkı biliyor. Vuye amele. Hakkı bilmekle beraber ne yapar? Ameli terk eder. li fi naksi dünya. İşte şu özürlerden dolayı. Dünyalığının, dünyasının azalmasından, eksilmesinden korktuğu için. Evet. Hakkı bilir, ancak bununla amel etmeyi terk eder. Şundan dolayı, dünyasının azalmasından korktuğu için. Eğer bununla buna bununla amel edersem, bunu dile getirirsem, benden alışverişi keserler. Bir daha benden alışveriş yapmazlar. Veya beni bu makamımdan, görevimden indirirler. Bana bu maaşı ödemezler gibi. Kimse bunu açıkça böyle söylemez ama işin hakikatinde arka planda bunlar vardır. Dünyalığın eksilmesinden korktuğu için veya veya itibarının eksilmesinden korktuğu için makamının, mevkisinin insanlar arasındaki itibarının veya onlar arasındaki sultanının eksilmesinden dolayı malının eksilmesinden dolayı itibarının eksilmesinden dolayı mülkünün eksilmesinden dolayı mülk yani idaresinin, otoritesinin Hakimiyetin, mülkün eksilmesinden dolayı kafir olan bu tevhidle inandığı, ikrar ettiği, kabul ettiği, tasdik ettiği bu tevhidle amel etmeyen çok meşhur birisi var. Sahihayn'de, Sahih Buhari'de. Heraklius. Kıssasını hepiniz evet. okumuşsunuzdur. Nebi sallallahu aleyhi ve sellem. Roma İmparatoru. Herakl'e mektup gönder. Herakle bu mektubu okuduğu zaman işte onun kavminden burada kimse var mı dedi ve onları çağırdı. Onlara sorular sordu sordu ve bunun arkasından dedi ki, "Evet bu adam Allah'ın peygamberidir ve çok yakın zamanda bu ayağımı bastığım yerlere hakim olacak, sahip olacak." Ve dedi ki, "Eğer şey onun yanında olsaydım onun ayaklarını yıkardım." Kim bunu söyleyen? Roma İmparatoru Heraklius böyle söyledi. Sonra Hristiyanları, papazları, din adamlarını hepsini bir mecliste topladı. Büyük bir yaratıp bir, bir alanatı avluya topladı. Kapıları kapattırdı. Onlara dedi ki işte bakın her zaman peygamberi çıkmış. Ne dersiniz ona iman edelim mi? İnsanlar kaçışmaya başladılar. Yani kral dinden döndü diye. Kaçışmaya başladılar. Bir de baktılar ki kapılar kapalı. Kaçamadılar. Herakl bu sefer mülkünün elinden gideceğini anlayınca dedi ki. Evet ben sizi imtihan etmek için böyle söyledim. Bakalım dininizde sabit misiniz değil misiniz diye. Bu en son sözü bu en son. Bu virajı, bu bu bu kıvırmayı neden dolayı yaptı? Mülküyle alakalı endişe ettiği için. Yoksa inanmadı mı Hira onun Allah'ın peygamber olduğuna? Evet inandı. İkrar etti, tasdik etti. Çok hatta öyle büyük sözler söyledi. Yanımda olsa ayaklarını yıkardım dedi. Bas, bu bahsedilen adam Roma imparatoru yani. Sonra mülkünün azalmasından korktuğu için ona inkiyad etmedi, ona boyun eğmedi. Bu inandığı tevhid ile, bu inandığı din ile amel etmedi, amel etmekten geri kaldı ve bununla kafir olun. Belki biz bunları tasavvur edemiyoruz. Kabullenmesi zor geliyor. Acı geliyor değil mi? Acı gerçekler bunlar. Evet zor geliyor yani. Belki bunu tasavvur edemiyoruz. İnsan, yani sen neye karşılık, neye karşılık ahiretini sattın? Mülküne karşılık. Öbürü dünyasına, malına karşılık. Hatırına karşılık. İnsanlar bana arkandan sövmesinler diye. Beni kınamasınlar diye. Bak bak Abdul bak bu talebe dedi senin atasının dinini terk etti demesinler diye. Ne kadar acı değil mi? Acı gerçekler böyle. Buradan bizim anlamamız gereken hakikat şu. Yani tevhidi ikrar etmek, ona kalben iman etmek, kalpten onu tasdik etmek, ona inanmak kişinin Müslüman, muvahhid, mümin olmasına yetmez. Yetseydi bunların hepsi mümin olurlardı. Bunların başında iblis mümin olur ve iblisin imanı senin benim gibi gaybayı iman da olmazdı. İblis yani gördüğü, yakinen bildiği şeylere iman ediyor olurdu. Biz hiçbirimiz cenneti görmedik, cehennemi görmedik. Var mı aramızda göre? İblis cenneti de gördü, cehennemi de gördü. Allah tebareke ve teala ile konuştu. Ama iba ederek, yüz çevirerek, büyüklenerek bu tevhid ile amel etmeyi terk ettiği için kafir oldu. İnsanlardan bazılarını görürsün. Tevhidle amel etmeyi terk eder. Onunla amel etmez. Dünyasının eksilmesinden korktuğu için. Hatırının düşmesinden korktuğu için. Mülkünün eksilmesinden korktuğu için. Veya tera men ya'melu bihî zâhiran lâ Veya onlar arasında tevhid ile bâtinen değil, kalben içten değil ama zahiren amel edenleri görürsün. Zahiren amel eder tevhid ile. Kelime-i şehadet getirir. La ilahe illallah der. Amelleriyle Allah'a ibadet eder. Namaz kılar, oruç tutar. Allah'a dua eder. Ona tevekkül eder, ada kadar. Yani tevhidin amellerini ortaya koyar. Zahiri amellerini. Dil ile ikrar etmek de zahiri ameller içine girer. Azalar ile amel etmek de zahiri ameller içine girer. Bunu yapar ancak batinen tevhidi kabul etmemiştir. Batinen tevhidi ikrar etmemiştir. Bunu nasıl anları, nasıl biliriz? فَيْذَا سَأَلْتَهُ عَمَّا يَعْتَقِدُهُ فَيْذَا سَأَلْتَهُ Ona sorduğun zaman عَمَّا يَعْتَقِدُهُ fi قَلْبِهِ Kalbinde itikad ettiği şeyin ne olduğunu sorduğun zaman اِذَا هُوَ لَا Bir de bakarsın ki adam neye itikad ettiğini bilmiyor. Neye itikad ettiğini bilmez. İtikadın, imanın sahih olmasının birinci şartı nedir? İlim. İlim sözden ve amelden önce gelir, itikattan da önce gelir insan önce neye itikad edeceğini nasıl itikad edeceğini bilmeli ki itikada sahih olsun diliyle bunu söyler amelleriyle, bununla, azalarıyla amel eder ama sorsan neye inanıyorsun sen kalbindeki itikad nedir Allah ile alakalı inancın nedir la ilahe illallah ne kastediyorsun neye inanıyorsun bir de bakarsın ki adam neye inandığını bilmez neye inandığını bilmemektir bu adam fa'lem ennehu la ilahe illallah'ı gerçekleştirdi mi şimdi? Hayır, la ilahe illallah dedi. Günahlar için istihbar da etti belki sonra. Ama daha işin en başındaki fa'lemi gerçekleştiremedi. Walakin ancak aleyke fehmi ayeteyni min kitabillahi taala te Teala. Üzerine düşen vazife, bu makamda üzerine düşen şey Allah'ın kitabında zikrettiği şu iki ayeti kelimeyi iyi anlamak, iyi bellemek. Bu iki ayeti kerimeyi iyi anlamaktır. O ayetlerden birincisi mâ taqaddeme şu geçen şekliyle vahiy-i Allah Tebaraka ve Teala'nın şu buyurudur. Bu bir daha önce geçmişti. Ama bunu bunu burada bir daha zikre diyor ki bu mesele ile alakalı burayı iyi fehmedesin. Allah Teala buyurdu dedi ki la ta'teziru bir özür beyan etmeyin. Özür dilemeyin. قَدْ كَفَرْتُمْ بَعْدَ اِيْمَانِكُمْ İmanınızdan sonra kafir oldunuz. Özür dilemeyin, imanınızdan sonra kafir oldunuz. Kıssayı hatırladınız, daha önceki derste geçti. Bir sefer esnasında, Nebi sallallahu aleyhi ve sellemle ve onun ashabıyla dalga geçtiler, alay ettiler. Allah tebareke ve teala onların bu dalga geçmelerinden, bu alay etmelerinden dolayı kafir olduklarını beyan etti. Onlar özür beyan etmek için geldiler dediler ki, ya Resulallah biz oyun oynuyorduk, eğleniyorduk. Yani kasıtlı, itikad ederek, kalbimizden bir itikatla bunu söylemedik. Yolculuk hali işte, yol bitsin diye, yol geçsin diye, böyle insan yolculukta gevezelik eder ya, biz de öyle gevezelik ediyorduk. Dediler, Nebi sallallahu aleyhi ve sellem onlara Allah'ın indirdiği şu ayeti tekrar etmekten başka bir şey demedi. Kul, de ki, ebillahi ve ayatihi ve rasulihi kuntum tehziun. Deki Allah'la, onun ayetleriyle, onun rasulüyle mi dalga geçiyordunuz? Bunlarla mı eğleniyor? Bunlarla mı oyalanıyordunuz? La ete etediru kadı kefartum ba'de imanikum. Özür falan dilemeyin, özür beyan etmeyin, imanınızdan sonra kafir olursunuz. İmanlarından sonra neyle kafir oldular? Neyle kafir oldular? Sözlerle, Allah'ın ayetleriyle, rasulüyle, müminlerle alay ettikleri, dalga geçtikleri için. Buna itikat ettikleri için değil. Kalpleriyle bu Allah'ın Resulünü inkar ettikleri için değil. Dilleriyle bununla mizah, mizah yoluyla. Yani gayri ciddi bir şekilde bunlardan bahsettikleri için. Bakın. Diyor ki Feyda eğer tahkik etmiş anladı, anlamış isen, anladı anne Enne ba'da sahabe sahabelerin bazısı, bazı sahabeler ellezine gazevurruğme ma'a rasulillahi sallallahu aleyhi ve sellem. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ile beraber Rumlara karşı savaşa çıkan Gazaya çıkan Cihada çıkan bazı sahabiler İşte bu, bu sözü söyleyenler onlardı Nebi sallallahu aleyhi ve sellemle ile beraber Savaştalar Gazadalar Yani Allah'ın peygamberi ile beraber Gazveye gidiyorlar Allah yolunda cihad etmeye Kimler? Onun sahabileri Onlar Keferu kafir oldular Allah'ın bu ayetine göre Ne ile? Bi sebebi kelimetin qaluhu. Söyledikleri bir kelime yüzünden. Ağızlarından çıkan bir kelime yüzünden. Bu kelimeyi de nasıl söylediler? Kalplerindeki itikadı beyan etmek için mi? Hayır. Ala vecihil mazhi. Yani mizah kabilinde. Eğlenmek için, gayri ciddi bir şekilde. Eğlenmek için, alay etmek, dalga geçmek böyle mizah kabilinden ağızlarından çıkan bir kelimeden dolayı Kafir oldular. Eğer bunu tahkik ettiysen, bunu anladıysan, burayı kavradıysan tebeyyene leke. Şurası apaçık bir şekilde ortaya çıkmış olması lazım senin için. Ennellezî yetekellemu bil kufri. Küfür kelimesini söyleyen. Ve ya'melü bihi ve onunla amel eden. bunlar neden kafir oldular? Küfür kelimesini ne şekilde söylediler? Mizah yolu mizah yolu gayri ciddi bir şekilde söylediler ve kafir oldular. Eğer böyleyse bir de küfür kelimesini ciddi olarak söyleyen Ve amelu bihi ve onunla amel eden hangi gerekçelerle? Havfen min ma malin. Malının eksilmesinden korktuğu için, avcahin veya itibarlarının eksilmesinden, av mudaraten li ahadin veya bir kimseye kaypaklık yapmak için bir kimseyi bohpohlamak, onu idare etmek, onun yaptığına göz yummak için küfür söz söylese, küfür amel işlese, a'vamu mimmen yetekellemu bi kelimetin yemzahu biha. Bu kimse, bu kimsenin yaptığı, kendisiyle mizah yaptığı, mizah yolu bu kelimeyi söyleyen bir kişinin yaptığından daha büyük bir suç, daha büyük bir cürüm olur. Böyle olmaz mı adam? Mizah yollu bir söz söyledi. Bu mu daha büyük olur? Öbür tarafta adam küfür kelimesini söyledi ve bununla amelle etti. Hangi gerekçeyle? Bak, bu mizah gerekçesi. Bu hangi gerekçeyle? Malı azalmasın diye. İtibarı düşmesin diye. İnsanlardan birisine ona ona yanaşmak için, ona yaraşmak için. Onun önünde, işte onu pohpohlayarak. Onun önünde müdahene yaparak küfür kelimesi söylese, küfür ameli yapsa, bu kimsenin küfrü mizah yolu bu kelimeyi söyleyenin ki'nin küfründen daha büyük olur? Bu birinci ayet. Ve ikinci anlamamız gereken ikinci ayette şudur: "Kâ Teala, men kafara billahi, kim Allahı küfrederse, kim kafir olursa, mim bâdi imânihi, imanından sonra, imanından sonra kim kafir olursa." Onunla alakalı bir ikab, bir azap söylenecek ayetin sonunda. Bu arada Allah Subhanahu ve teala imanından sonra kafir olan kimselerden bir grup insanı istisna ediyor. Yani onlar imanından sonra eğer kafir olurlarsa şu şu şartları yerine getirerek onlar kafirlerin hak ettiği bu azabı hak etmeyecekler. Allah tebareke ve teala imanlarından sonra küfre girenler arasından bir grubu istisna ediyor. İlla men ukriha. Ancak ikrah altında zorlanarak kafir olanlar müstesna. Yani küfür sözü söyleyenler, küfür ameli yapanlar müstesna. Hangi durumda bunları istisna edildiler? İkrah ile zorlanarak yapıldıkları zaman. Yani onlara dendi ki bunu söyle yoksa seni öldüreceğiz. Ve esasdan da biliyor bunu söylemezsen onu öldürecekler. Veya ona çetin bir azap yapacaklar. Şiddetli bir şekilde ona işkence edecekler. Böyle bir zorlama altında küfür kelimesi söyleyen veya küfür ameli işleyen kimse Allah subhanehu ve bu ayetteki zikrettiği bu şeyden müstesnadır. Bunlar istisnadırmıştır. Ne olacak birinci şart? Zorlama altında eğer küfür kelimesi söylerler veya küfür ameli yaparlarsa. Zorlama altında. Bununla beraber ne olacak? Ve kalbuhu mutmainnun bil iman. Ve kalbi de imanla mutmain olarak. Yani onu zorladılar, zorlayacaklar, ikrah altında işte işkence ederek, ölümle tehdit ederek ona küfür sözü söylet dediler. Bu sözü söylerse kafir olur mu? Olmaz. Bu ameli yapsa kafir olur mu? Olmaz. Hangi şartla? Kalbinde, kalbi iman ile mutmain olduğu sürece. Allah Tebareke ve Teala kalbi imanla ile olduğu olmakla beraber zorlanan kimseyi istisna etti. وَلَكِنْ مَنْ شَرَحَ بِالْكُفْرِ سَدْرًا Ancak kimin göğsü, kimin göğsü küfre karşı inşallah eder, açılırsa, küfrü benimser, küfrü kabul ederse, işte kafirler için vaat edilmiş olan azap bunlaradır. Ayet-i anlaşıldı inşallah, zaten biliyorsunuz. Allah Tebareke Teala buyuruyor ki, Kim imanından sonra kafir olursa, ancak bu kafir olanlar arasından bu küfür kelimesini, Zorlanarak, zorlama altında söyleyen ve bunu söylediği zaman kalbi imanla mutmain olanlar bu hükümden müstesnadır. Zorlanarak bunu söyleyecek ve kalbi de bu esnada imanla mutmain olacak. Diyor ki müellif rahimahullah felem ya illahu min ha'ulah. Allah, Allah Subhanahu ve teala onlar arasından hiç kimseyi mazur görmedi. Yani imanından sonra kafir olanlar arasından hiç kimseyi mazur görmedi. Hiçbir mazereti kabul etmedi. Ney müstesna? İşte burada zikredilen. İlla men ukriye. Zorlanan kimse, ikrah edilen kimse müstesna. Allah küfre giren kimsenin, küfür söz söyleyen, küfür amel eden kimsenin hiçbir özrünü kabul etmeyecek. Hiçbir özürden dolayı bir kimsenin küfür söz söylemesi, küfür amel etmesi kendini kurtarmaz. Ancak ne müstesna? Zorlanarak söylemesi müstesna. Bununla beraber zorlanarak söylediği zaman ma'a kevni kalbihi mutmainnen bil iman. Kalbi de iman ile beraber mutmain olduğu bir durumda. Kalbi imanla beraber mutmainken kendisini zorlayarak bu küfür söyletirlerse evet bu kimseyi Allah mazul gördü. Allah başka bir şey istisna ettiğin bu ayette hayır etmedi. Ve amma gayru hada bunun dışındakiler yani kalbi imanla mutmain olmakla beraber küfürü küfür kelimesini zorlanarak söyleyenlerin dışında başka bir özürle küfür kelimesini söyleyenler veya küfür amelini yapanlar kefara ba'de imanından sonra kafir olur. Bu küfür kelimesiyle imanından sonra kafir olur. Küfür ameliyle imanından sonra kafir olur. Bunu isterse korktuğundan dolayı yapsın. İsterse korktuğundan dolayı yapsın. Korkmakla zorlanmak aynı şeyler değil. Adam korkarak yapabilir. Ortada bir şey olmadığıyla korkabilir. Rızkının kesilmesinden korkabilir. Kazancının gitmesinden korkabilir. Ülkesinden çıkarılmasından korkabilir. Ülkesinden çıkarılması bunun için ikrah mı? Hayır değil. Bundan korkabilir. Bu korkular onun küfür kelimesi söylemesine bir, bir mazeret olur mu? Olmaz. Allah Subhanahu ve teala sadece ikrah altında olan kimseyi istisna. İsterse bunu korkarak söyler. Hav tama'an. İsterse tamahçarlık ederek, onların ellerindeki bir şeyi umarak bunu söylesin. Ona büyük şeyler vaat ettiler. Bu sözü söyle sana şu kadar mal mülk dediler. Bunu söyle sana şunu vereceğiz dediler. O da ben kalbimle itikad etmiyorum. Ya olsun dilime söyleyeversen ne olacak dedi. Ve söyledi. Mazur olur mu Allah'ın indinde? Hayır olmaz. Bir kimse dili kalbiyle itikad etmediği halde diliyle küfür kelimesini söylese ve dese ki olsun ben kalbimle itikad etmiyorum zaten. Ben kalbimle Allah'a inanıyorum. Şunu söyleyivereyim ne olacak şu dünyalı elde etmek için? Bu kimse mazur olmaz. Allah'ın indinde imanından sonra kafir olmuş olur. Veya birisini demin söylediğimiz gibi birisine müdahale ederek. Birisini pohpohlamak için, ona yanaşmak için, ona yaraşmak için, ona yakınlaşmak için. Bunu söylese. Veya vatanına olan bağlılığından sevgisinden dolayı. Vatanına olan bağlılığından dolayı. Yani bu küfür kelimesini söylemezsen beni vatanımdan çıkaracaklar. Bu, bu ikrah değil. Beni vatanımdan çıkarsınlar. Allah'ın arzı geniş. Bu ikrah değil. O ehlihi, ev aşiratihi, ev malihi veya ailesiyle, akrabalarıyla, malıyla olan sıkı ilişkisinden dolayı, onlara olan bağlılığından dolayı, onları sevdiğinden dolayı bu, bu küfür kelimesini söylese onlarla arası açılacak. Ailesi onu dışlayacak. Akrabalara onu dışlayacaklar. Malını kaybedecek. Bu gerekçelerden hiçbirisi, hiçbirisi ile insan şöyle diyemez. Olsun ben bu küfür kelimesini söyleyivereyim. Bununla amel edivereyim. Allah benim kalbim bilmiyor mu? Değil mi? Çünkü iman nerede? itikada göre. Cari yaygın itikad, iman İman nerede? İman kalpte. Ben dilimle bunu söylesem ne olacak ki? Allah benim kalbim bilmiyor mu? Dese... Bu kimse imanından sonra kafir olur. Zira Allah Tebaraka ve Teala sadece zorlanarak küfür kelimesini söyleyen istisna etti. Zorlama altında, baskı altında, dövülerek, işkence edilerek, ölümle tehdit edilerek. Bunun dışındakileri mazur görmedi. Av fa'lehu ala vecih Veya bu küfür amelini, bu küfür sözünü mizah kabilinden yapsa, awli gayri zalika min Veya bunlar dışında. Burada bir sürü sebep sayıldı, değil mi? Malının eksilmesinden korktuğu için, vatanından korktuğu için, itibarından korktuğu için, bir şeyi onların elindeki bir şeyi umduğu için, ailesiyle, akrabalarıyla ters düşmemek için. Yani bunlar dışında ve bunlarla beraber başka herhangi bir sebepten dolayı küfür sözü söylese ve küfür ameli yapsa bunların hiçbir tanesi kendisine özür olmaz. illel mukrah. Ancak zorlanan kimse müstesna. Çünkü Allah sadece onu istisna etti. Allah sadece onu istisna etti. فَالْآيَةُ تَدُلُّ عَلَى هَذَا مِنْ جِهَتَيْنِ Bu ayet-i kerime söylediğimiz bu meseleye şu iki cihetten, iki vecihten delalet eder. Yani onların bu sayılan sebeplerden biri dolayısıyla mazur görülmeyeceğine, sadece ikrah sebebiyle mazur görüleceklerine şu iki cihetten delalet eder. El-u'la, birincisi, قَوْلُهُ Allah tebâreke ve teâlâ'nın şu sözüdür, اِلَّا مَنْ اُكْرِهُ Sadece zorlanılan, ikrah altında olan müstesna. Birinci cihet bu. Felem yestefni illa men Allah tebareke ve teala ikrah edilenden, zorlanından başkasını istisna etmedi. Sadece o küfürden bunları istisna etti. Bu birinci cihet. Bunu anlattık. Ancak burada bir parantez açıp şuraya dikkat etmemiz lazım. Burada önemli bir mesele var. İkrah altında, zorlama altında insanın Yapması mübah olan küfür hangi türden küfürdür? Diliyle söylenecek küfriyi bir lafza telaffuz edebilir veya küfriyi bir ameli yapabilir. Bakın diyor ki imam. Wa maulumun annel insane bilinmektedir ki insan la yukrahu illa alal amel ve kelam. İnsan sadece bir işi yapmaya veya bir sözü söylemeye zorlanabilir. Ona, ona Derler ki şunu söyle yoksa seni öldüreceğiz. Neye zorladılar onu? Söz söylemeye. O da bu ikrah altında o sözü söylese kafir olmaz. Ona dense ki şu ameli yap yoksa seni öldüreceğiz. O da bu ameli yapsa bu ikrah altında bu ameli yaptığından dolayı kafir olmaz. Ama ona dense ki şöyle inan yoksa seni öldüreceğiz. O da ölümden korktuğu için öyle inansa. Olur. Ne olur? Kafir olur. Kafir olur. Neden? Zira insan diyor ki müellif اَنَّ الْاِنْسَانَ لَا يُكْرَهُ اِلَّا عَلَى الْعَمَلِ وَالْكَلَامِ وَالْفِعْلِ Zira insan sadece bir sözü söylemeye, bir ameli yapmaya, bir eylemi işlemeye zorlanabilir. La عَقِيدَتِ kalp. İnsan kalbiyle alakalı bir akidesinden dolayı kimse onu zorlayamaz. Yani zorlayarak ikrah altında kalbindeki akidesini değiştiremez. Öyleyse birisi Allah bak burada ikrah altında olanları istisna etti. Bunlar beni zorlayarak bana işkence altında bu itikadımı değiştirdiler dese... Bu geçersiz bir özür olur. Zira insan kimsenin itikadını değiştirmeye zorlayamaz. Evet sen sözünü değiştirebilir. ağzında söylersin. Amelinde bir şey yapar, bir şey yaparsın. Ama kalbindeki itikat bu zorlamayla değişmez. Eğer zorlamayla değişmişse bu özür sayılmaz. Fe la yukrahu ahadun. Kalbindeki itikattan dolayı hiç kimse zorlanamaz. Yani hiç kimsenin kalbindeki itikadını zorla değiştiremezsin. Zira neden? Kalbindeki itikat görünen bir şey değil ki. Onu bilemez. Evet tamam değiştirdim dersin. Şimdi ne yaptın sen? Dilinle bunu söyledin ama kalbindeki değişti mi? Değ Eğer değiştiyse ama zorlanarak değişti. Allah zorlamayı burada istisna etti. Olmaz. Çünkü kalpteki amel zorla değişmez. Bu ayetteki birinci cihet. Ayetin zorlanan kimse dışında hiçbir özürden dolayı küfür sözünü söyleyen kimsenin mazur olmayacağına delil olması. Bu birinci cihetten. İkinci cihetten kavluhu Teala, Allah Teala şu buyurudur. "Zalika bi ennehu mustahabbu hayatad dunya ala al-ahire." Ayetin devamında bu. Böyledir diyor Allah. İşte böyledir. Zira onlar bi ennehum istahabbu hayatad dunya ala al-ahire. Dünya hayatını ahirete tercih ettiler. Dünya hayatını ahirete tafdil ettiler. Dünya hayatını ahiretin önüne geçirdiler. Yani o ikrah altında kalpleri mutmain olmak dışında ki özürler sebebiyle küfür sözü söyleyenler, küfür ameli yapanlar neden kafir oldular? Kalpleriyle itikad ettikleri için mi? Böyle inandıkları kalpleriyle tekzip ettikleri için mi? Hayır diyor ki Allah onlar kafir oldular çünkü dünya hayatını ahirete takdim ettikleri için. İşte diğer diğer sayılan o bütün özürlerde dünya hayatını ahirete takdim etme cihetidirler. Yani bir kimse malının azalmasından korktuğu için, cahının gitmesinden korktuğu için, itibarından korktuğu için, vatanını sevdiği için, eşini, dostunu, akrabasını, çevresini kaybetmemek kaybetmemek için, müşterilerini kaybetmemek için bunların hepsi hangi başlığın altında toplanabilir? Dünya hayatını ahirete tercih etmek başlığı altında. Valek, běnňu muştehpul hayatı dünya, ala akılla, zira onlar dünyası hayatını, akılda tercih ettiler Facerha <gülüyor> diyor ki İmam rahimallah, Allah tebaarak ve Teala burda açıkça söyledi, açıkça şöyle söylüyor, sarış bir şekilde, "Enn <gülüyor> ala'da onların tehdit edildikleri uğrayacakları bu azap, lâm yekun bi sebebi il-ııtikadi ve il Onların uğrayacakları bu azap, itikatlarından dolayı değil, veya cehaletlerinden, bilmediklerinden dolayı değil. Veya vel din, Dine olan buzlarından, düşmanlıklarından dolayı değil. Veya il kufri. Veya küfrü muhabbet ettiklerinden, küfrü sevdiklerinden değil. Onlar dünyayı bunun sebebi onların dünya hayatını ahirete tercih etmeleridir. Dünya hayatını ahiretten öncelemeleridir. Bunu ahiret hayatının önüne geçirmeleridir. Yani onlar bu azabı neden hak ettiler? İtikattan dolayı mı? Hayır. Cehaletten dolayı mı? Hayır. Dine buğz ettiklerinden mi? Hayır. Küfrü sevdiklerinden mi? Hayır. Neden? Dünya hayatını tercih ettiklerinden ahirete. Ve innemâ sebebuhu enne lehu fi zâlike hazzan min hudûd dunya. dünya Bunun sebebi enne lehu fi zâlike O kişinin bu küfürü sözü söylemesinde veya bu küfür ameli işlemesinde hazzan min hudûd dunya. Dünya hazlarından, dünya payı ve nasiplerinden bir payı, bir nasibi olduğu için. Bundan bir pay elde etmek için. Allah söylüyor ayetin devamında. Dünya hayatını ahirete tercih ettiler. فَآتَرَهُ عَلَى din, Dünya paylarından, dünya nasiplerinden bir nasibi için ve bunu dine tercih ettikleri için. Dinin önüne getirdikleri için. Bu paylardan, bu nasiplerden birini almak için küfür sözü söylemeyi, küfür ameli yapmayı kendilerine özür olarak kabul ettikleri için. Küfür itikadı beslemeyi değil ha. Küfre itikat etmeyi değil. Dinden nefret etmeyi, dine buğz etmeyi değil. Sadece bu dünyalık paylardan birisini küfür amelleri işlemek için, küfür sözleri söylemek için bir özür saydıkları, özür yaptıkları için. Vallahu alem. Allah ve Teala en iyisini bilen. Bizde böylelikle İmam Muhammed İbni Abdülvahab Rahimahullah'ın Allah kendisine gani gani rahmet etsin. Amin. Allah onu da bizi de nebilerle, sıddıklarla, şehitlerle beraber haşretsin. Keşf-i Şubahat isimli mübarek risalesini bu mecliste okumayı tamamlamış olduk. Allah Tebareke ve Teala müellifine rahmet etsin. Amin. Onun talebelerine bu risaleyi bizlere ulaştıran bu akideyi, bu dini bizlere şerh eden, anlatan davet imamlarına, onlardan sonra gelen alimlerimize Allah tebaraka ve taala gani gani rahmet etsin. Biz onlardan ne kadar uzaklardayken, yani bambaşka bir coğrafyadayken, önce Rabbimiz Allah Subhanahu ve Taala'nın tevfikiyle, onun hidayetiyle Sonra bu imamların gayretleriyle, bunların davetleriyle, sonra bunların davetlerini yaymak için bizim isimlerini bile bilmediğimiz, belki bir sürü kahramanın gayretleriyle, fedakarlıklarıyla, ülkelerini terk etmeleriyle, Necit çöllerinden çıkıp, evlerini, barklarını bırakıp, Allah'ın bu mesajını, Allah'ın bu davetini, Allah'ın tevhidini bize ulaştırmak için canlarını, mallarını veren o kimselere Allah gani gani rahmet etsin. Amin. Bu meclis kardeşlerim Keşf-i Şubahat Risalesi'nin açıklanmaya çalışıldığı, tercüme edildiği, şerh edilmeye çalışıldığı bir meclis oldu. Tabi bunlar bizim sözlerimizle oldu. Biz derse gelmezden evvel bir müracaa yapıyor idiysek de alimlerin sözlerini okuyor isek de yine burada irticalen yapılan bir konuşma esnasında insanın ağzından bazen farkında olmadan, dikkat etmeden hatalı şeyler, yanlışlıklar çıkmış, sadır olmuş olabilir. Bundan dolayı benim ağzımdan eğer bu akidenin, bu kitabın şerhi esnasında Allah Tebareke ve Teala'nın dinine, Nebi Sallallahu Aleyhi ve Sellem'in dinine muhalif sözler sadır olmuşsa ben bunlardan dolayı Rabbim Tebareke ve Teala'dan istiğfar ediyorum. Ondan beni bağışlamasını diliyorum. Eğer sözlerimiz arasında hakka muvaffak olmuşsak, isabet etmişsek bu da yine Rabbimizin tevfiki iledir. Allah tebareke ve teala'ya hamdolsun. Elhamdülillahi lezî bini'metihî tetimmü s-salihât subhanakallahumma ve bihamdik eşhedü en la ilahe illa ente estaghfirüke ve etubu ilayh.